Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Merhaba, günaydın Bengi. Günaydın. Hoş geldin, günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Bugün e, Fikret yok. Bugün Fikret yok ama kalabalığız. <gülüyor> Fikreti aratmayan bir kalabalık <gülüyor> olacak. E, bugün Kadıköy Tüketim Kooperatifi girişiminden Umut Kocagöz ve Özlem Işıl e, ve direnen üretici, tüketici kolektifi dürtükten Sevgi Ortaç ve ben Bengak Bulut olarak e, gıda ve gıda müştereklerini konuşacağız. E, i̇ki hafta önceki programda bir Müştereklerden bahsediyoruz bir süredir ama iki hafta önceki programda bir off vermiştik. Cerrahatepe çok gündemdeydi. Biraz Cerrahatepe etrafından Türkiye'de müşterekler çitlemeler, Türkiye'nin büyüme rejimi konuşmuştuk. <gülüyor> Şimdi tekrar daha müşterekler konusuna geri dönüş. Ve birazcık işte daha soyut bahsettiğimiz, kavramsal bahsettiğimiz konuştuğumuz müşterekler mefhumunu... Bugün nerede, kim ne yapıyor, müşterekleri nerede görüyoruz, müşterekleştirme ne bir şeydir. E, etrafında gıda konusunda konuşalım dedik. E, ve tabii ki tek örneği değil bunlar güncel olarak etrafımızda gördüğümüz Kadıköy Tüketim Kooperatifi girişimi ve dürtük. Ama İstanbul'da ve benim en azından daha kol mesafemde olan iki e, girişim topluluk. E, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, neden... E, Mesela bunlar gıda müşterekleri ya da müşterekleştirme olarak düşünülebilir. Biraz ondan bahsedelim istedik. Hem hoş geldiniz de bir... hepiniz. <gülüyor> evet, hoş evet. geldiniz. Hem de bir feyiz versin, bir şey olsun, motivasyon olsun. Hem katılımlar artar belki hem birazcık da kendimizi tanıtalım diye düşündük. Ee, önce isterseniz Kadıköy Tüketim Kooperatifinden başlayalım. Onlar birazcık daha eskiler bizden. Ne yapıyorsunuz? Ee, nasıl çıktı bu fikir? Ee, nasıl işliyorsunuz genel olarak? Merhabalar. Ee, biz Gezi direniş sonrası ortaya çıkan park forumlarında, yani Kadıköy Bölgesi'ndeki park forumlarında ve mahalle forumlarında bir kooperatif kurma Tartışmasıyla başladık aslında. E, o zaman e, Boğaziçi Üniversitesi mensupları tüketim kooperatifi e, ile bir temasımız vardı. Ve e, Abdullah su Çiftçi Sen Genel Başkan Abdullah Aysu'nun da katıldığı bazı toplantılarla bu fikri daha somut bir hale getirmek istedik. Daha sonra bir çalıştay yaptık ve bu çalıştay Kadıköy bölgesinde var olan e, forumlarla ...forumlar olarak bir ko kooperatif kurulabilir mi Kadıköy bölgesinde? Bunu somut olarak tartıştık. Daha sonra bir model taslağı üzerinden tartışmaları devam ettirdik. Ama pratik olarak bir şey yapmadığımız için aslında çalışmalar bir süre durmuş oldu. Geçen sene tekrardan çalışmalara başladık. Ve bu çalışmalara bir sipariş paketi... Getirmek şeklinde yapmaya başladık Yani belirlediğimiz aslında BÜKOP'un çalıştığı Boğaziçi'ndeki kooperatifin çalıştığı üreticilerle re referans alarak Onların ürünlerini getirmek ve bir tüketici ağına dağıtmak şeklinde şu an faaliyet gösteriyoruz Bu faaliyeti gösterirken temel hedefimiz bir kooperatif kurmak Bugün için bu bir tüketim kooperatif olarak ifade ediliyor örgütlü üreticiden örgütlü tüketiciye ya da tüketicilik ilişkisine değiştirecek bir örgütlü topluluğa doğrudan aracısız ürün getirmek temel hedefimiz bu olarak ifade edilebilir. Ee, teşekkürler çok gayet iyi ve kompakt bir şekilde anlattın belki biraz hani nasıl bir üret, yani her üreticiyle çalışmıyorsunuz herhalde yani belli bir kriter var orada bu kriter hem ne hem de mesela buna dair kararları da sonuçta hani birisi dayatmıyor beraber veriliyor falan hani o karar sürecini işte ne sıklıkla toplanıyorsunuz nasıl konularda karar verilmesi gerekiyor o nasıl yapılıyor falan belki onu da birazcık anlatabilirsin evet Umut'un bahsettiği o çalıştay sürecinde belirli aslında ilkeler e, etrafında yan yana geldik. E, bunlardan e, en önemlisi aracısız bir şekilde işleyen bir kooperatif olacağıydı. Ve e, bilge köylü tarımı yapan, e, doğal üretim yollarıyla üretim yapan ve e, bizim önceliğimiz e, biz kendimizi örgütlerken üreticinin de kendini örgütleyebileceği, ...araçları beraber yaratabilmekti. O yüzden e, bu ilkeler doğrultusunda ürünleri seçmeye çalışıyoruz. Bunu da şöyle kolektif e, bir şekilde yapıyoruz. Belirli üst başlıklar belirliyoruz sipariş paketlerimizde. E, mesela işte bir kahvaltı paketi hazırlıyoruz. Bunun içerisine zeytin, zeytinyağı, peynir gibi e, şeyleri koyuyoruz. O zaman üretici yelpazemizi... Umut'un dediği gibi bir kop e, çiftçi sen referanslarıyla çünkü bir yandan da e, çok kentliyiz ve Anadolu çok geniş bir coğrafya. Nerede ne e, nasıl yapılıyor onun bilgisine de biz de bu süreç içerisinde aynı zamanda karşılıklı öğrenerek sahip oluyoruz. Bu e, ilkelerle belirli üreticilerle temasa geçiyoruz ve bir ürün bilgi formu, üretici bilgi formu yolluyoruz kendilerine. Çünkü aynı zamanda işte geride bir e, Kimler çalışıyor sigortasız çalışan var mı çocuk emeği kullanılıyor mu nasıl tohum kullanıyor gibi karşılıklı sorular onların da bize siz kimsiniz bunun üzerine bir şey katıp mı satıyorsunuz kimlere ulaştırıyorsunuz gibi bu sorular birbirleriyle olur olarak örtüştüğünde Kadıköy genelinde sipariş vermiş olanların adedi üzerinden kendilerine siparişimizi gönderiyoruz. Bu bayağı bir iş yani aslında. Evet. <gülüyor> yani hani e, iki ayda bir gibi bir şey paket yapıyorsunuz gibi e, konuşmuştuk. Ama yani iki ay sadece iki ayda bir birleşelim, toplanalım, konuşalım falan gibi bir şey değil herhalde değil mi? Kaç kişi var ve ne sıklıkta böyle toplanıyorsunuz onu da bir <gülüyor> bilelim. Bu işin hikayesi genellikle biraz çok ve geriye doğru küçülerek başlayabilir ama biraz Kadıköy Tüketim Kooperatifi girişimi tersinden oldu. İlk toplantımızı dört kişi hadi yapıyoruz dedikten sonra şimdi böyle her hafta perşembe düzenli toplantı alıyoruz ve uygunluk durumuna göre insanların memleketin gündemi de <gülüyor> izin verdiği ölçüde 15-20 kişi toplanıp bir mutfak ekibi oluşturuyoruz. İki ayda bir paket getiriyoruz ama paketin hazırlık süreci bir ila bir buçuk ayı alıyor. Çünkü en son paketimizde 300 kişi üzerinden e, paket siparişi aldık. 300 kişiye ulaşmak, e, doğrudan iletişim kanalını oluşturmak ve o paketleri getirmek, hepsini bir şekilde bir arada tutmak, yerleştirmek hepsi ayrı ayrı bir iş gücü gerektiriyor. E, bunun için de böyle 7 kişi, 6 kişi küçük bir paket grubunu, <gülüyor> yani o paketin <gülüyor> sorumluluğunu alıyor. Geri kalanlar Destek, lojistiğini sağlıyoruz evet. ve o e, iki aylık periyotlarla devam etti. İlk paketimiz 50 adetti, sonra 100, sonra e, 200, sonra da 300. Wow, bayağı, bayağı. Şimdi önümüzde bir yandan kooperatif girişiminden kooperatif olmaya çalışıyoruz. Bu aralıkta eğer bir paket daha hazırlamaya dair bir karar verirsek de 500'ü Kadıköy'de 500 kişiye ulaşmak gibi bir hedefimiz var konuşuyoruz. Ben de şey sorayım niye kooperatif yani? ...cevabı açık... ...biliniyordur ama bence... ...konuşulmasında fayda var. Neden bu biçim seçiliyor? <gülüyor> kooperatif biçim. <gülüyor> o kadar çalıştaylar falan... <gülüyor> zor yerden sordunuz. Evet zor yerden sordunuz. Yani şimdi şey aslında... E, ...Türkiye'de kooperatif kurmak çok zor. Kooperatif kurulmasın... ...kooperatifte insanlar yan yana gelmesin diye... ...ellerinden geleni elinden yapmışlar. Geleni ...yapmış durumda ne yazık ki. E, biz biraz aslında kooperatifteki kooperasyon ruhunu yani esasında temel aldığımız şey o ikincisi bir yani kurumsallaşma ihtiyacımızı ifade eden örgütlenme kooperatif çünkü işte 300-500 gibi rakamlardan bahsediyoruz Hani Kadıköy 300 bin-500 bin, bin nüfusu bir bölge ve biz de yani küçük bir grup yani bir şey tüketici topluluğu olmak istemiyoruz. Kadıköy bölgesinin tamamında tüketim ilişkilerini belki de üretim ilişkilerini dönüştürebilecek bir örgütlü yapı olmak istiyoruz. Bu aşıda aslında bir sosyal hareket gibi de bazen kendimizi ifade ediyoruz. Bunu koruyabilecek, burada ortaya çıkabilecek çeşitli... Eşitsizlikleri ya da çeşitli saldırıları da göğüsleyebilecek bir kurumsal yapı ihtiyacımız var. Çünkü işte ürün getirmenin kendisi aslında yasal olarak problemli bir şey olabiliyor. Hani bunu bunu göğüslemek gerekiyor. Ve bir yandan da hani dediğim gibi kitlesel kitle tabanlı bir iş yapmaya çalıştığımız için de ...bizim hitap ettiğimiz insanların da güvenebileceği bir kurum olması bizim açımızdan çok önemli. Bu yüzden kooperatif bizim için önemli, temel yani örnek model olarak diyor. <gülüyor> Tabii bir kop'tan da bu açıdan referans alıyoruz. Yani Boğaziçi'nde böyle bir kooperatif modelin olması bizim için çok feyiz verici, ilham verici bir şey. Bu modelle, bu perspektifle Aslında çalışmamıza devam ediyoruz Evet, ben de bir ufak bir ekleme yapayım Aynı zamanda aramızda Sadece tüketiciler yok, üreticiler de var Yani ben fındık üreticisi olarak Burada bulunuyorum bu vesileyle Şu şekilde açıklayabilirim Neden kooperatiflerin gerekli olduğunu Ben de yaz aylarında Mümkün olduğunca gitmeye çalışıyorum Karadeniz'e ve fındık Aileme yardımcı olmaya çalışıyorum Geçen sene 2014'te aslında 2014'te rekolte azlığına bağlı olarak fiyatı 22 TL'ye ulaşmış 22 liraya ulaşmış olan fındık geçtiğimiz yıl yani bir yıl sonra rekolte yüksek çıkınca ya ki bu da iklim olayları da doğrudan ilgili yani don olmayınca Mart ve Şubat aylarında fındık çıkıyor fiyatı 22 liradan 11 liraya inmiş yani tüccarın fındık üreticisinden aldığı fiyat yarı yarıya azalmış evet yüzde evet, yüz düşmüş Fındık üreticisinin satış fiyatı 22 liradan 11 liraya düşerken marketlerde de bekliyorsunuz değil mi azalmasını fındığın bu kadar fazla rekorti hı hı. arttığına göre. Ama öyle olmuyor artmaya devam ediyor. Rekorti ağrısına bağlı olarak perakende satılan fındıkta fiyatın aynı şekilde yarı yarıya düşmesi beklenirken bu beklenti tamamen geçen sene boşa çıktı. Üreticiden 11 liraya alınan fındık... Ee, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra bunun kabuğunun kırılması sadece en büyük işlemlerden bir tanesi Hı. zaten sadece kabuklu bir şekilde satıyor Hı. üretici tüke, tüccara. Bu işlemden geçtikten sonra fındığın satış fiyatı, Giresun fındığının satış fiyatı 120 liraya kadar yükseldi. Yani 11 liraya çiftçiden alıyorlar aracılar. ...ve Türkiye'deki pazara, genellikle Giresun fındığı da Türkiye'deki pazara Hı. da almaz... Ee, ...İtalyan e, Ferro Ferrero mu? Hı. şirketi Hı. vardır orada... ...gelir, e, dedem anlatırdı, gemilerle beraber dayanır oraya... ...bütün fındığı yükler ve gider... ...ardından yediğiniz o ünlü çikolata e, şey çıkar ortaya... E, ...kahvaltılık şeyi çıkar ortaya... ...evet ama yani bir yandan çiftçiden 11 liraya alınan e, ürünün... ...pazarda e, 120 liraya satılması... ...neden kooperatif gibi kurumlara gereksinim duyduğunu... ...hem çiftçinin, <gülüyor> üreticinin... ...hem de tüketicinin gösteriyor galiba. Aynen, ee, aynen, aynen. Yani biraz ben her şeyi toplayacağım... ...tabii ki de böyle şey... ...hocalık yapar gibi ama... ...yani burada şimdi meseleyi biraz da müştereklerle... ...şey yapmaya çalışıyoruz ya... ...yani bir yandan hem e, gıdanın üretildiği alanlar... ...gıdanın üretiminde kullanılan... ...belki nasıl diyeyim... ...ham madde diyeceğim ama... ...aslında tohum da var bunun içinde... Emek de var. Ee, işte bilge köylü tarımı dediğimiz meselenin içinde tarihten beri gelen bir bilgi de var. Ve bunların hepsi müşterek aslında. Bunların hepsi ortak zenginliğimiz. Sonuçta gıdayı, üret, gıdayı üretmeyi mümkün kılan her şey bir şekilde ortak zenginliğimiz. Ve bu tür yani şimdi dürtükten de bahsedeceğiz. Bu tür yapılar özellikle de işte Can Sen'in söylediğin gibi aracılığı ortadan kay e bertaraf eden, ortadan kaldıran... Bu anlamda üreticiyi destekleyen ve o işte müşterek üretimi o müşterekleri koruyan bizzat özneleri destekleyen onu yapmaya devam etmelerini sağlayan yaşam koşullarının yeniden üretmelerini sağlayan örgütlenmeler bu anlamda bir aslında müşterekleştirme ve müşterekler hareketi diyeyim. Ee, ve şey de çok aslında manidar yani sizin e, Kadıköy Tüketim Kooperatifinin Gezi'den sonra yani Gezi'nin de bir müşterekler hareketi olduğunu düşündüğünüzde <gülüyor> ondan sonra mahalle forumlarında kim mahalle forumları da bir aslında mahalle müştereyi herkesin yan yana gelip mahallesiyle ilgili bir şeyleri konuştuğu ve burada hep böyle vurguladığımız sadece fiziksel varlıklar değil müşterekler ve müşterekleştirme insanların hem devletten hem piyasadan e, toplumsal yeniden üretimi daha özellik bir şekilde kendi kararlarıyla demokratik bir şekilde nasıl örgütledikleri ne bağlı bir şey diye e, hep burada böyle konuşuyoruz. Tam da yani buraya oturuyor zaten yani o arayış mahallenin yan yana gelip bir kooperatif arayışı ve yani hani hayatımızın hangi alanlarına biz daha kendi kendimize ve e, piyasa güçlerine tabi olmadan nasıl yapabiliriz arayışı çok zaten şey e, oturuyor ve Şeyiniz çok e, e, sorularla yani üretici ve tüketicinin birbirini tanımaya çalışması... ...o piyasanın bizi e, birbirimizden yabancılaştıran, araya işte bir sürü adım ve aracı koyan... ...yani hem e, katma değer açısından sömüren hem insanların ilişkisini o arada... E, ...tamamen ilişkisizleştiren meseleyi hani şey... ...tabii bu ama çok ciddi bir emek istiyor. Şimdi ona geleceğim birazcık da biraz sonra dürtükten de bahsedince... ...bu da böyle kolay bir şey değil yani... ...bunun kendisi bir müşterek ve onun yeniden... ...üretilmesi de ciddi bir emek evet. istiyor. <gülüyor> Şimdi dürtüye... ...gelelim. Sevgi sen başla... ...ben ara ara ah, girerim. <gülüyor> dürtük yerel... ...üreticiyle aslında... ...birlikte işte... ...çalışmak için kuruldu. İstanbul'da yani nasıl bir yerellik... ...tarif edebilirsek artık... kule ve Piyalepaşa... ile başladık. Yani... Bir, ...biraz... Aslında e, bir şey olduğunda koşup gidebildiğin yani çünkü koşup daha <gülüyor> koşup çünkü sonuçta yani bu kadar yakınımızda ufacık tarım alanları bu ikisi de hani biraz daha açıldığımızda daha geniş alanlar da var ama henüz daha bir fırsatımız olmadı açılmaya e, yani birlikte aslında ama yani şimdiye kadar bir süre giden mücadele de var tabii yani Piyale Paşa Tezciğinden de örneğin işte. ...Bostan alanı olarak. kulede 2013'deki yıkımların arkasından... ...yine Gezi'nin hemen arkasından... ...olmuştu bu yıkımlar. Yani molozla kaplanmıştı sur içindeki... kuledeki Bostanlar. Burada da zaten hala hazırda başlamış bir... E, ...tartışma ortamı... ...bir direniş vardı... Ee, ve bunu nasıl hani bir başka bir noktaya götürebiliriz aslında yani nasıl olurdu biz hani bir yerler bir yer için bir yere destek olmak için bir yere yardım etmek için bir yere el atmak için değil de beraber hmm. nasıl bir, bir şey kurarız aslında adımlarını atmaya çalışmak hmm. direkt yüz yüze gelmek ve hep. E, ...gerektiğinde elini taşın altına... ...sokabilmek üreticiyle beraber. Yani çünkü sonuçta biz... ...zaten hani güvencesiz hayatlar... ...yaşıyoruz. Ama sonuçta bostanlarda... Da ...gördüğümüz şey ne araziye dair... ...bir güvence var. Ne iki gün sonra... ...bu insanların burada atılıp atılmayacağına... ...dair bir güvence var. E, bunları da biraz beraber... ...yani bunları da... ...müşterekleştirmek. Aslında bu güvencesizliği... Ortak. ...bunların... Evet. E, ...ortaklaştırmak <gülüyor> aslında. Evet, aynen. E, Belki yani benim bir ekleyeceğim bir şey olabilir olabilir kendisi zaten birer müşterek yani kentsel alan olarak kentin doğal yani kentin ortak zenginlikleri yani hem kentin bu kadar içinde bize bu kadar doğrudan gıda üretebilecek alanlar hem kentin yeşil alanları hem tarihsel ve sembolik ve kültürel değerleri de olan yerler ve ee, aslında dürtük yoluyla biraz da sağ, yani burada hem bostan, <gülüyor> hem boslancılar hem de kendi daha geniş bir kentle kesimin o müşterek üzerinde e, ha, yani hem kontrol iddia etmesi orası yani bizim ve biz burada sadece işte yardım etmek için değil dayanışarak ve beraber bir şekilde burayı e, yeniden üretiyoruz ve sahipleniyoruz ve başka bir şey istiyoruz demesinin birazcık yolu. Ben biraz dürtün nasıl işlediğini anlatayım. Biz de haftalık toplanıyoruz. Hafta başında bostanlarla iletişime geçerek hangi ürünlerin olduğunu öğreniyoruz. Bunu genellikle sevgi yapıyor Ondan sonra. Ondan sonra bunu bir sipariş listesi haline getiriyoruz. Ee, ve kendi ağımızda bunu yaygınlaştırıyoruz. Ee, sipariş verildikten yani herkes ne kadar işte marul istiyor, ne kadar roka istiyor. Genellikle işte Bostan'da bu ara mar marul, roka, pazı, karalanı, ısırgan, maydanoz, yeşil soğan, taze sarımsak yeni çıktı. Ee, bunlar var, turp var falan. Ee, siparişleri toplayıp mesela çarşamba günü akşam üstüne kadar genellikle topluyoruz. Ve çarşamba akşamı Bostancılara toplam siparişi bildiriyoruz. Perşembe günü e, içimizden iki gönüllü gidip bostanlardan siparişleri alıyor. Ve perşembe akşamları dağıtımımızı yapıyoruz. Bu da baya bir işlemek <gülüyor> yani aslında. E, burada benim bir sormak istediğim şey mesela... ...bir yandan da şimdi gıda müşterekleri tüketici ve üreticiyi hani yan yana getiren... ...ve belli kararların beraber verilmesini e, mümkün kılan şeyler örgütlenmeler... Kadıköy Koop'ta bu işte nasıl bir üretim yapıyorsunuz ve işte emek hangi emek biçimleriyle üretiliyor işte kimyasal kullanılıyor mu kullanılmıyor mu tohum ne falan gibi bir takım kararları ortaklaştırmak belki hani ona göre kriterler var ama aslında o kararı beraber vermek demek bir yandan da üreticiyle beraber üretici de yani hani bunun Pazarlanma sürecine dair bir söz söylemiş oluyor. Sonuçta sizinle doğrudan çalışarak. Bizde de mesela yani benzer şöyle bir şey var. Bizde mesela fiyatlarda <gülüyor> piyasanın dikte ettiği ya da işte pazarda ne kadar satarım gibi bir fiyattansa... Yani ...size ne kadar olur, biz sizi ne kadar kurtarır gibi aslında piyasa gücünü de birazcık... E, taraf eden tamamen diyemeyeceğim tabii ki yani o çok romantiz etmek olur ama başka bir türlü bir şey var yani sadece kar etmek e, en ucuza almaya çalışmak ya da en pahalıya satmanın dışında aracıyı ortadan kaldırdığınız ve yan yana getirdiğiniz zaman bu insanları zaten başka bir etik çıkıyor ortaya yani üretim ve tüketime dair bence bu da önemli bir şey. Ee, biraz vaktimiz zaten <gülüyor> ben de bir Ayşe ufak şey da. ekleyeyim yani bu gerek e, umudun gerekse sevgini ve senin söylediklerinden de <gülüyor> kalkarak yani burada bir sosyal dönüşümden bahsediliyor hem e, örtük olarak hem de açıkça da söylenen şeylerden birisi. Geçenlerde Mark Angler Paul Angler'ın ...önemli bir makalesi... E, ...yayınlandı. Orada da... ...bahsediyorlar. Şöyle diyorlar... ...yani sosyal dönüşümün en önemli... ...can alıcı... ...kritik, itici gücü... E, ...yani ilerlemenin... ...en önemli motoru olan... ...işte taban hareketleri... E, ...yani vatandaşları... ...değişim talep eden... ...vatandaşlardan oluşan... E, ...taban hareketleri... ...grassroots hareketler olması... E, ve bu benim tabii çok ilgimi çekiyor çünkü 68 kuşağının gene gündeme geldi şeyi. Yani gerçekçi oldu, imkansızı iste sloganı. Bugün aynen geçerli yani sizin kuşakta da böyle olduğunu görmek bu son derece önemli bir değişim. ...talebini hmm. meydana getiriyor. Hiçbir şey değişmemiş. Bu çok iyi bir değişim. Hiçbir şey Ya şey... ...biraz evet yani zaten... ...ben de biraz böyle... ...bunu vurgulayacaktım. Eee... Müşterekleri top, yani taban hareketleri ya da toplumsal hareketleri müştereklerle beraber düşünenler yani hem akademik anlamda hem belki siyaseten genellikle işte bir direniş noktası olarak yani işte e, parkıma dokunma ona dokunma buna dokunma gibi konumlandırıyor. Yani bir şey kaybolmaya başladığı zaman onu sadece korumak gibi evet. ama aslında tam e, yani çok daha onun ötesine geçen müşterekleri yeniden kurmak, müşterekleri üretmek, müşterekleştirme hareketleri de çok etrafımızda ve bunları görmek biraz daha zor çünkü çok böyle saldırıya karşı bir şey olmadığı için bunları görünür kılmak daha zor ve bunlara giden emeğin çoğu da çok görünmez yani Kadıköy KOP'un yani haftada bir böyle saatler süren toplantısı bizim o falan yani burada buraya ciddi bir görünmez emek de gidiyor ve e, bu böyle artık iyice tabanlaşıp yaygınlaşmazsa aslında o müşterekleştirmeler de bitme Şeyinde yani onlar da tükenecek ve o yüzden aslında yapılabiliyor işte imkansız iste gerçekçi ol bu yapıldıkça çoğalıyor ve daha çok kuvvetleneceğiz yani bir anlamda evet, Bakalım var. ama pratik hayatta nasıl şimdi olur mu filan deniyor evet, işte hiç öyle, hiç öyle değil diyor somut olarak gösteriyorsunuz yani. Aynen, yani. Evet, evet ben de bir şeyi sormak istiyorum son olarak yani hem tüketici hem de üretici sizinle nasıl yani e, iletişime geçebilir temasa geçebilir ha, bunun için ha. bir yol ha. var mı ya da yol nedir? Ee, yani... bununla kapatmak iyi olur <gülüyor> çok ne akıllıca bir şey mail adresimiz var e, kdk.kop.gmail.com e, üretici buraya kendi e, ürününü ve hani e, nerede üretim yaptığını ne ürün ürettiğini yazabilir Facebook'ta Kadıköy Tüketim Kooperatifi girişimi sayfası var buradan atılan Mesajlara en kısa sürede yanıt vermeye başlıyoruz. Hemen ürün bilgi formumuzu yolluyoruz, telefonlaşıyoruz ve o karşılıklı iletişime mutlaka geçiyor oluyoruz. Bir de şeyi yapıyoruz yani e, üretici bizle iletişim kurduğunda mesela hani biz sonuçta vakıf değiliz yani hani üretim nasıl yapılır ne olur ne biter hani e, çiftçi seninle e, doğrudan iletişim halinde çalışıyoruz onlara yönlendiriyoruz. Hem üreticilerin kendilerinin örgütlenme koşullarına da bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Hem de bir şekilde üreticilerin üreticileri denetleyeceği yani bir başka bir ilişki de orada ortaya çıkıyor. Ve böylece kolektif çalışmanın önü açılıyor. Dürtük için dürtünde Facebook sayfası var. Direnen üretici tüketici kolektifi. ...oradan bağlantıya geçilebilir. Dürtün birazcık üreticiler tabii ilişkisi daha farklı. Biz hem yerel hem de... Diren, ...yani bizim... E, işte çıkış noktalarımızdan birisi de... ...ekolojik yıkıma karşı direnişte olan üreticilere... ...bir öngörülebilir ve örgütlü talebi sağlamak ki... ...onların direnme koşullarını da... ...desteklemiş olmaktı. E, biz o yüzden böyle birazcık daha üreticiyi... ...kendimiz seçiyoruz gibi. Şu an Bostanlar... ...Kuzey Ormanları köylerine mesela... E, ...gitmeyi düşünüyoruz. Biraz daha böyle... Kendi yan, yanımızda, yöremizde direniş halinde olan üreticiyi örgütlemek, bizim de kendimizin örgütlenmesi gibi bir e, şeyden devam edeceğiz. Ama Facebook'tan zaten bulabilirler herkesler. Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Teşekkür Görüşmek, Görüşmek, üzere. Üzere. Görüşmek, üzere. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu.